Allahu biallahim ne Şeytan el Rajeem ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve na'auzu biallahi min shoror anfusina ve misyata amalina. Men yehdihi Allahu ve men yudil falahadiyle. Ve eşhedu an la ilaha illallah la shirkila ve eşhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Ama بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle <Sessizlik> muhtesetin bid'a ve kulle bid'atın zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Zuhruh Suresinin 40. ayetinde devam ediyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. O sayırlara sen mi işittireceksin? Yahut kör olanları ve apaçık bir sapıklık içerisinde bulunanları sen mi hidayete erdireceksin? Katad-ı dedi ki, bu hakkı işitmeyen ve ondan faydalanamayan kafirler için Allah'ın vermiş olduğu bir misaldir. Sağır kişi arkasını dönüp gittiğinde onu çağırırsan seni işitmez. Kafir kişi de kendisine söylenen hakkı işitmez ve ondan faydalanamaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin bazılarını hidayete karşı kalplerini mühürlemesi söz konusu ediliyor burada. O kalpleri mühürlü olanlara güneş gibi delilleri getirsen de onlara ulaştıramaz. 41. Şu halde biz seni alıp götürürsek elbette onlardan intikam alacağız. Enes radiyallahu anh şöyle dedi. Bu ayette zikredilen intikam gerçekleşmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Allah Teala Resulüne ümmetinden yana bu yönde hoşuna gitmeyecek bir şeyi tattırmadı ve göstermedi. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışındaki önceki nebiler ümmetlerinin azaba maruz kalmasına bizzat şahit olmuşlardır. 42. Ya da kendilerine vaat ettiğimiz şeyi onlara gösteririz ki biz gerçekten onların üstünde güç getirenleriz. 43. O halde sana vahyolunana kuvvetle sarıl çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Katad-ı burada sırat-ı müstakkim yani dosdoğru yol ile kastedilen İslam'dır demiştir. Nitekim Numan Beşir Radyalan'tan Fatiha suresinin tesirinde merfu olarak İslam'ın edildiğini aktarmıştık. 44. Ve şüphesiz o senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Yakında sorguya çekileceksiniz. İbn Abbas Radyalı şöyle açıkladı. Sana vahyedilen senin ve kavmin için bir şereftir. İster Kur'an vahyi olsun, ister Kur'an dışında sünnetin vahyedilmesi olsun. Bu zikir kapsamdadır. İbn-i dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme indirilen nübüvvet ve Kur'an kendisi için ve kavmi için bir zikir, bir hatırlatmadır. 45. Senden önce gönderdiğimiz rasullerimizden sor, biz Rahman'ın dışında ibadet edilecek bir takım ilahlar kıldık mı? katad ayetin manası şöyledir demiştir. Tevrat ve İncil ehline, Rasuller yalnız Allah'ı birlemek üzere tevhid dışında bir şeyle girdiler mi diye sor demektir. Mücahid, Etta Hak ve Esudde'yi ve Katade'nin rivayetlerine göre İbn-i Mesud anh'ın kıraatında bu ayet, senden önce kendilerine Rasul gönderdiklerimize sor şeklindedir. Yani Rasullerin kendisine değil de o Rasul gönderilen ümmetlere, onların alimlerine sor şeklindedir. i̇bn Mesud'dan gelen Kıraatte. Esuddi dedi ki, kitab ehlinin müminlerine sor. Kitab ehlinden iman etmiş olanlara sor. Rasuller onlara Allah'ın dışında ilahlara ibadet etmeyi memretmişler. 46. Andolsun ki biz Musa'yı Firavun'a ve onun önde gelen çevresine ayetlerimizle gönderdik. O da dedi ki, gerçekten ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. <gülüyor>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 Halk bu durumu Firavun'a bildirip yakınınca, yazıklar olsun size, Musa size sihir yaptı dedi. Onlar kaplardaki, kuyulardaki ve nehirlerdeki bütün sulardan içtiğimizde taze kan tadında olduğunu görüyoruz deyince, Firavun Musa Aleyhisselam'ı, Ey Musa Rabbine dua et de onlardan bu musibeti kaldırsın dedi. Allah Teala onlar bu musibetten kurtarınca yine sözlerinde durmadılar. 48. Bizim onlara gösterdiğimiz her bir ayet, Diğerinden daha büyük idi. Onları azapla yakalayıverdik, umulur ki dönerler. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Allah Teala onların aleyhine hüccet olması için ayetlerini ayrı ayrı gönderdi. Ayetlerle kastedilen az önce bahsettiğimiz hadiseler. Sonra günahlar üzerine onları yakalayarak denizde boğdu. Katade dedi ki, Yercev'ün kavli, Tevbe ederler veya öğüt alırlar demektir. Yani umulur ki dönerler, yani tevbe edip dönerler, öğüt alırlar demektir. 49. Ve onlar dediler ki, Ey sihirbaz, senin yanında sana olan ahdi gereği Rabbine dua et. Gerçekten bizler hidayet bulanlar oluruz. Katade Raymola şöyle açıklıyor. Şöyle dediler, Ey Musa bizim için Rabbine dua et. Eğer azabı bizden kaldırırsa kesinlikle sana iman edeceğiz. Mücahit Rahimullah da şöyle açıkladı. Dediler ki, iman etmemiz halinde azabı üzerimizden kaldıracağına dair söz vermişti. Bunun için Rabbine dua et. 50. Fakat onlardan azabı çekip giderince bir de görürsün ki onlar verdikleri sözü bozuyorlar. Katade Rahimullah, bu ayette geçen Yenki kavli, sözlerinden dönmeleri demektir, demiştir. 51. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Mısır mülkü ve altımdan akan şu nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? <gülüyor> Katade dedi ki o zamanlar Mısır halkının bahçeleri ve nehirleri vardı. 52 Ben şu zayıf ve neredeyse açıklamadan yoksun olandan daha hayırlı değil miyim? Esütli es dedi ki Firavun elbette ben ondan hayırlıyım dedi. Mehin kelimesi zayıf demektir. Velayekado <gülüyor> yubin kavli, konuşamayan demektir. Musa Aleyhisselam'ın dilinde pelteklik olduğunu biliyorsunuz. Çocukluğundan kalma, bir e, sınamadan ötürü. E, katade dedi ki, mehin kelimesi zayıf demektir. velâ yekâd-ı kavli, dili tutuk, meramını anlatamayan demektir. Yani Musa Aleyhisselam'ın e, beşeri kusurlarını öne sürerek ondan hayırlı olduğunu iddia etti Firavun. 53 hem üzerine altın bilezikler bırakılmalı veya yanında melekler gelmeli değil miydi? Katade dedi ki, espiratum min zeheb kelimesi altın bilezikler demektir. Muhtarinin kelimesi birbirini takip eden demektir. Mücahit de bu kelimeyi, muhtarinin kelimesi onunla beraber yürüyen demektir demiştir. Yani onunla beraber melekler, birbirini takip eden, onunla birlikte yürüyen melekler olmalıydı. Veya ona altının bilezikler yani dünya malı bakımından da e, imkanlara sahip olmalı değil miydi diye itiraz etti. 54, böylelikle kendi kavmini hafife aldı. Onlar da ona itaat ettiler. Çünkü onlar fasık olan bir kavimdi. Yani yönetici, e, o dönemin tağutu yöneticisi Firavun, e, Musa Aleyhisselam'la gelen hidayetten böyle yüz çeviriyor, halkını ona iman etmekten al koyuyor Halk da bu küfürde ona itaat ediyorlar. Onlar kendileri de zaten fasık olan bir yoldan çıkmış olan bir kavim olduğu için ona tabi oldular. 55. Sonunda bizi öfkelendirince biz de onlardan intikam aldık. Böylece onları toplu olarak suda boğduk. i̇bn Abbas radiyallahu asfuna asefuna kelimesi bizi öfkelendirdikleri zaman demektir demiştir. 56 bu suretle onları sonradan gelenler için bir selef ve bir örnek kıldık. Mücahit dedi ki ayetin anlamı Firavun kavmini Firavun kavminin kafirlerini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin kafirleri için bir selef yani bir öncü ve ibret kıldık demektir. Katade dedi ki Fec'alnahum selefen kavli onları cehennemde öncüler kıldık demektir ve meselen kavli de sonrakiler için bir öğüt demektir. Yani onlar için bir misal, ibret eslesi kıldık manasındadır. 57 Meryem oğlu bir misal olarak verilince senin kavmin hemen ondan kahkahalarla gülüyorlar. İbn Akil el Ensan'ın azatlısı Ebu Yahya'dan İbn Abbas radıyallahu dedi ki ben Kur'an'dan öyle bir ayet biliyorum ki o ayeti bana hiç kimse sormadı. Bilmiyorum insanlar bu ayeti bildikleri için mi sormuyorlar yoksa anlamadıkları için mi sormuyorlar. Sonra İbn Abbas radıyallanma konuşmaya devam etti ve kalkıp gittiği zaman o ayeti sormamış olduğumuz için birbirimizi kınamaya başladık. Ben yarın geldiği zaman onu kendisine soracağım dedim. Ertesi güne İbn Abbas radıyallahu geldiğinde ben, Ey İbn Abbas, sen dün Kur'an'da bir ayetin olduğunu ve hiç kimsenin bu ayeti sana sormadığını söyledim. Ve insanların onu bilerek mi yoksa anlamadıkları için mi sormadıklarını bilmiyorum dedim. Bana o ayeti ve o ayetten önce okuduğunu haber ver dedim. İbn Abbas radıyallahu olur deyip şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e, Ey Kureyş topluluğu, Allah'tan başka ibadet edilen hiçbir varlık yoktur ki onda hayır olsun buyurmuştu. Yani Allah'ın dışında ibadet edilen varlıkların hiçbirinde hayır yoktur buyurmuştu. Kureş, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'ya sema tapındıklarını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında dediklerini biliyordu. Kureşler ey Muhammed, sen İsa'nın bir nebi ve Allah'ın kullarından salih bir kul olduğunu iddia etmiyor musun? Şayet sen sözünde doğru isen, onların ilahları da senin söylediğin gibi cehennem odunu değiller mi dediler. Allah Teala bu ayeti indirdi. Meryem oğlu bir misal olarak verilince senin kavmin hemen ondan kahkahalarla gülüyorlar. Ayetini indirdi. Ben ayetteki yasidduğun fiilinin ne anlama geldiğini sordum. Gülüştüler demektir, dedi. Bu e, sabbe e, İsra suresinde de e, yani eğlendiler gülüş, gülüp eğlendiler manasında. Burada da Yasiddu'nun, normalde e, sadde engellemek, alıkoymak e, demek Yasiddu'nun. Burada gülüştüler manasındadır demiştir. 58. Ve bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu dediler? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek gösterdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. Evet, yani bu... E, Böyle bir tartışmaya bile açılacak bir şey değil. Bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu? Bu sırf tartışma açmak için söylenmiş bir şey. Cevabı net. Ebu Umame Radiyalan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hidayete ulaştıktan sonra bir topluluk ancak cedele girmeleri yüzünden sapar. Yani tartışmaya girmeleri yüzünden sapar. Sonra bu ayeti okudu. Bilakis onlar tartışmacı bir topluluktur. Zuhruf 58. ayetini. Bunu Tirmizi i̇bn Mace, Ahmet ve başkaları Sayısnat'ta rivayet etmişlerdir. Ka bin Malik Radyalan'ta rivayette Nibi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim ilmi alimlere karşı övünmek, düşük kimselerle tartışmak veya insanların yüzlerini kendisine çevirtmek için öğrenirse Allah onu cehenneme sokar. Bunu Tirmizi, Hasan İsnat'ta rivayet etmiştir. Ebu Kılabe Rahimullah şöyle dedi. Heva ehliyle yani e, kitap ve sünnetten başka yollar edinen bidat ehliyle oturmayın ve onlarla tartışmayın. Zira ben sizi sapıklıklarına daldırmalarından veya sizi bildiğiniz konularda şüpheye düşürmelerinden güvende olamam. Hişam dedi ki Hasan el Basri ve Muhammed bin Sirin Raymahullah şöyle derlerdi Heva sahipleriyle oturmayın onlarla ne tartışın ne de onları dinleyin. Dinin tebliğinde bidat ehliyle müteşabihlere tabi olanlarla hevalarına uyan, e, bidat yol tutanlarla tartışmak yoktur. Selefin metodunda böyle bir şey yoktur. E, ancak işte hakkı öğrenmek için tevhid elinin, Selefi menheç sahiplerinin meclisine gelirler de öğrenmek için bir şeyler sorarlarsa bunlara e, cevap verilebilir. Bunun dışında e, böyle tartışmalar Selefin tamamen kınadığı şeylerdir. Kitap ve sünnette reddedilen bir davranıştır. 59. O ancak kendisine nimet verdiğimiz bir kuldur ve biz onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Katade dedi ki, Allah'ın nebisi olan İsa Aleyhisselam, kendisine nimetler verilen ve İsrailoğulları için mucize kılınan bir kuldan başka bir şey değildir. 60. Eğer biz dilemiş olsaydık, sizin yerinize yeryüzünde birbiri ardına gelen melekler getirirdik. İbn-i Abbas radiyalarına bu ayette, Yehlufûn kavli birbirine ardına gelen demektir. Yani halef olan, birbirine halef olan. Halife de buradan gelmekte. Halef selefin zıttıdır. Selef önden, önceden olanlar, önden gelenler. Halef de arkadan gelenlerdir. 61. Şüphesiz o, yani İsa aleyhisselam, kıyamet için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkaya kapılmayın ve bana uyun. Dost doğru yol işte budur i̇bn Abbas radiyallarına Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Bu ayette bahsedilen kıyamet kopmadan önce Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın zuhurudur. Bunu Ahmet i̇bn İbn İbban Taberani Hakim, Sayısnat'ta rivayet etmişler, Elbani es da tercih etmiştir. Yani bu ayet açıkça İsa Aleyhisselam'ın bir kıyamet alameti olarak nüzul edeceğinin delilidir. Ebu ten, sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin ederim ki yakın bir zamanda Meryem'in oğlu adil bir idareci olarak inecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır. Mal o kadar çoğalacak ki kimse malı kabul etmeyecektir. Bir secde dünya ve içindekilerden daha değerli olacaktır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani burada... E Açıklamaya ihtiyaç var mı bilmiyorum. Haç'ı kırması Hristiyanların o batıl inançlarını e, geçersiz kılmasıdır. Domuzu öldürmesi yine bu konudaki batıllarını reddetmektir. Cize'yi kaldırması ise artık kendisine iman edip tabi olmaktan başka bir şey kabul etmeyecek. Yani normalde cihatta kitabı elinde seçenek sunulur. Ya e, köle olacaklar, ya e, zimmet vergisi vererek Müslümanların şeyinde e, hükm altında yaşayacaklar vergi vererek kendi dinlerinde kalarak e, ya öldürülecekler yani burada o zimmet veririz cizye kaldırılacak artık bu da kabul edilmeyecek yani imandan başka bir şey kendisine tabi olmaktan başka bir şey kabul edilmeyecek peki bu imanların onlara bir faydası olacak mı dünyada faydası olacak ahirette bir faydası olmayacak. Nitekim Enam suresinin 158. ayetinde Rabbinin bir takım alametleri geldiği gün daha önce iman etmemiş olan veya da hayır kazanmamış olana o günden sonra artık imanları bir fayda vermez buyruluyor. Bu ayetin tefsirinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güneşin battan doğması, e, Duhan, İsa Aleyhisselam'ın nuzulü veya Duhan yerine Deccal zikrediliyor diye Ahmet bin Erna'nın. Ahmet'in rivayetinde Duhan zikrediliyor. Bukhar ve Müslim rivayetlerinde Deccal zikrediliyor. Yani bu, bunlar çıktıktan sonra artık iman edenin imanı kendisine fayda vermeyecek. Ama dünyada nerede olacak? En azından İsa Aleyhisselam'ın safında olmuş olacaklar. Yani dünya bakımından Müslümanların safında olacaklar. Ama ahiretten yana onlara bir faydası olmayacak. Evet, Ebu Ureyh radıyallahu anh derin Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu i̇bn Meryem aranıza indiği ve imamınız da kendinizden olduğu zaman nasıl olursunuz? Bunu bu ve müslim e ibadet etmişlerdir. Ebu Ureyar radıyallahu daha uzunca şöyle gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ben insanların İsa bin Meryem'e en yakın olanıyım. Şüphesiz onunla benim aramda başka bir nebi yoktur. Muhakkak o nüzul edecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın. O orta boylu. Kızıl'a ve beyaza çalan Denizli, ıslak olmasa da başından sanki sudamlar gibidir. İnsanlarla İslam için savaşır. Haçı kırar, domuzu öldürür, Cizce'yi kaldırır. Allah zaman da İslam dışındaki bütün dinleri yok eder. Yani din ehli tek bir dinin mensubu olacak. İşte Yahudi, Hristiyanlık böyle bir şey kalmayacak. mesih Deccal'i öldürür.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 Ennevvas bin Sem'an radıyallahu anh'dan gelen rivayette bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den bahsetti de onun hakkında alçaltma ve yükseltme yaptı. Hatta onu hurma bahçeliğinde zannettik. Akşam yanına vardığımızda bizdeki bu zannı anladı ve haliniz nedir diye sordu. Biz Eyalan Resulü sabah Deccal'den bahsettin, onun hakkında öyle alçaltma yükseltme yaptın ki kendisini hurma bahçesinde zannettik dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Deccal'den başkası sizin adınıza beni daha çok korkutur. Eğer ben sizin aranızdayken çıkarsa, sizin namınıza ona ben galebe çalarım. Ben aranızda yokken çıkarsa herkes kendi nefsinin galibi olur. Allah her Müslüman hakkında benim halifemdir. Bu adam kıvırcık saçlı bir gençtir. Gözü fırlamıştır. Yani Deccal'den bahsediyor. Ben onu Abdullah bin Katan'a benzetir gibiyim. Sizden ona kim yetişirse üzerine Kehf suresinin ilk ayetlerini versin. O Şam ile Irak arasında bir semtten çıkacak ve sağa sola fesat saçacaktır. Ey Allah'ın kulları sebat edin. Biz ey Allah'ın Resulü o yeryüzünde ne kadar kalacak dedik? 40 gün kalacak. Bir gün bir sene gibi, bir gün bir ay gibi, bir gün bir hafta gibi, diğer günler de sizin günleriniz gibi olacaktır buyurdu. Ey Allah'ın Resulü bu bir sene gibi olacak günde bir günün namazı bize yeterli gelecek mi dedik? ''Buyurdu ki hayır, onun için günün miktarını takdir edin.'' ''E Allah'ın Resulü, onun yeryüzünde surati nasıl olacak?'' dedik. ''Arkasından rüzgar esen yağmur gibidir. Bir kavmin üzerine gelerek onları davet edecek. Onlar da kendisine iman edecek ve icabette bulunacaklardır. Gökyüzüne emredecek, o yağmur yağdıracak. Yere emredecek, o da nebat, bitki bitirecektir.'' Akşam deve sürüleri o kavmin yanlarına alabildiğine uzun hörgüçlü ve bol sütlü böğürleri dolu olarak döneceklerdir. Sonra bir kavme gelerek onları da davet edecek fakat onun sözünü reddedecekler. O da kendilerinden savuşup gidecektir. Bunlar kıtlık içinde sabahlayacaklar. Ellerinde mallarından bir şey kalmayacaktır. Bu adam bir harabeye uğrayarak ona yani Deccal, ona definelerini çıkar diyecek. Harabenin defineleri arı kovanlar gibi hemen arkasına düşeceklerdir. Sonra genç baba yiğit bir adam çağıracak ve onu kılıçla vurarak ikiye bölecek. Her parçayı bir ok atımı yere fırlatacaktır. Sonra bu adamı çağıracak, adam ona gülerek yüzü parlar bir halde gelecektir. O bu haldeyken aniden Allah Mesih İbni Meryem'i gönderecektir. Mesih Dimeşk'in doğusundaki ah minareye iki boyalı elbise içinde elini iki meleğin kanatlar üzerine koymuş olarak inecek. Başını eğdiği zaman su damlayacak, kaldırdığı zaman ondan inci gibi gümüş taneleri yuvarlanacaktır. Onun nefesinin kokusunu duyan her kafir mutlaka ölecektir. Nefesi de gözünün gördüğü yere varacaktır. Mesih bu adamı arayacak, nihayet, yani Deccal'i arayacak, nihayet ona lüt kapısında yetişecek, öldürecektir. Sonra Meryem oğlu İsa'ya bu adamın şerrinden kendilerini Allah'ın koruduğu bir kavim gelecek. İsa onların yüzlerini mesh edecek. Onlarla cennetteki derecelerine göre konuşacaktır. O bu haldeyken Allah İsa'ya, ben öyle bir takım kullarımı çıkardım ki, onları öldürmeye hiçbir kimsenin ele varmaz. Sen benim kullarımı Tuğra götürerek koru diye vahiy indirecek ve Allah yecücü, mecücü gönderecektir. Bunlar her tepeden süratle sızacaklardır. Bu suretle öncüleri Taberiye gölüne uğrayacak ve içindeki suyu içecekler. Son gelenleri oraya uğrayacak ve bu gölde bir zamanlar hakikaten su vardı diyeceklerdir.'' Allah'ın Nebisi İsa ile arkadaşları muhasara edilecek. Hatta onlardan birine bir öküz başı sizden birinize bugün yüz altından daha makbul olacaktır. Bunun üzerine Nebiyullah İsa ile arkadaşları Allah'a dua edecekler. Allah da Yecüc Meciç'ün üzerine boyunlarına isabet edecek deve kurdu gönderecektir. Ne gaf denilen kurtçukları. Böylece bir kişinin ölmesi gibi helak olarak sabahlayacaklardır. Yani tek kişi nasıl bir anda ölür? Hepsi birden. Bu Yecüc-ü hepsi bir anda böyle ölmüş olarak sabahlayacaklardır. Sonra Nebiullah İsa ile arkadaşları Tur'dan yeryüzüne inecekler. Yeryüzünde onların leş ve pislikleriyle dolmadık bir karışı yer bulamayacaklardır. Nebiullah İsa ile arkadaşları yine Allah'a dua edecekler. Allah da Horasan develerinin boyunları gibi kuşlar gönderecek. Bu kuşlar onların cesetlerini yüklenerek Allah'ın dilediği yere atacaklardır. Sonra Allah öyle bir yağmur gönderecek ki ona ne kerpiçe ne de çadırmanı olabilecektir. Bu yağmur yeryüzünü yıkayacak, onu kaymak gibi yapacaktır. Sonra yere mahsulünü bitir, bereketini tekrar getir denilecektir. İşte o gün cemaat, ''Nar yiyecekler ve onun kabuğu altında gölgeleneceklerdir. Süste bereket verilecek, hatta yeni doğmuş bir deve sürülerce insanlara yetecek. Yeni doğurmuş bir sığır insanlardan bir kabileye yetecek. Yeni doğmuş bir koyun akrabadan bir oymağa kafi gelecektir. Onlar bu haldeyken Allah güzel bir rüzgar gönderecek.'' Bu rüzgar onları koltuklarının altlarından yakalayacak, her müminin ve her Müslümanın ruhunu kabzedecek. İnsanların kötülükler kalarak yeryüzünde eşekler gibi alenen çiftleşeceklerdir. İşte kıyamet bunların üzerine kopacaktır. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Evet, burada e, Hidayet Mesih'i Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Beccal, sapıklık Mesih'i, dalalet Mesih'i ise zikredilmemiştir. Ona bir... E, hakaret olması için, onu e, kıymet vermemek için İsa Aleyhisselam'ın zikredilmesi yeterlidir. Zira İsa Aleyhisselam'dan bahsedilmesi aynı zamanda da ispattır. Çünkü o deccal öldürmek üzere e, inecek. Bunun öncesinde, yani işte bu Irak ile Şam arasından çıkacak buyurulması, e, yine diğer rivayetlerde onun ilk önceleri hayra çağıran bir kimse gibi görünmesi. insanların onu işte mümin zannetmeleri bu sebeple. Sonra nebilik, nübüvet peygamber olduğunu iddia etmesi. Peygamber olduğunu iddia edince e, insanların bir kısmı onun yandan ayrılacak. Sonra ilahlık iddia edecek. Kalbinde zerre kadar iman bulunan herkes bu sefer ondan ayrılacak diye bildiriliyor hadiste. Bundan sonra bu e, sihirli halleri işte kendisinin mucize sahibiymiş gibi ya cennet cehennem sahibiymiş gibi gösterip hileleri artacak. Bu e, i̇bn Amr radyalanmadan ve yine i̇bn Ömer radyalanmadan gelen rivayetlerde mesela harcilerden bahsederken İbn-i rivayetler harcilerin kökü kazındıkça arkalarından yenisi çıkacak. Yani harciler peş peşe hep çıkacak diyor. Ta ki aralarından deccal çıkıncaya kadar. Yani harciler hep bir fitne oluşturacak. Bunların kökü kazındıkça yenisi çıkacak. Tekrar bir haricilik patlayacak. Ta ki aralarından Deccal çıkıncaya kadar. Yani en sonları Deccal olacak bu haricilerin. i̇bn Amr radyalanmadan gelen rivayette de haricilerin arasından çıkar diye bildiriliyor Deccal'den için. Yani Deccal ilk çıkışında haricilerin söylemlerine benzer söylemlerle, yani Allah'ın dini adına, güya, tevhid adına işte bir de e, muhalifini tekfir eden e, bir edayla çıkacak sonradan işte nübüvvet, ilahlık iddiasıyla bunu devam ettirecek. Ona tabi olanlar, işte hadiste belirtildiği gibi, dünyalık bakımından mal, mülk sahibi olacaklar, imkan sahibi olacaklar. Muhalefet edenler ise kıtlıklar şununla bununla imtihan edilecekler. Bu her dönemde esasında devam eden bir imtihan. Yani Allah'a veya şeytana, iblise itaat konusunda insanlar dünyada böyle bir imtihan içerisindedir. Yani Allah Azze ve Celle'ye itaat ettiği zaman bir takım işte fakirlik ve e, veya zorluklarla imtihan ediliyor olması, e, yine Allah'a isyan edenlerin, iblisin yolunu da dünyada bir takım imkanlara sahip olmaları e, bu dünya imtihanının bir e, yönü. Deccal fitnesi böyle bir fitne, yani en büyük fitne, yani Adem oğlundan beri Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından beri, kıyametin kopmasına kadar bundan büyük bir fitne olmayacağı bildirilmiştir hadis şerifte. Böyle büyük bir fitne. Öyle bir fitne, bu adam e, ilahlık iddia ettiğinde, ben sizin Rabbinizim, ilahınızım, Allah benim diye iddia ettiğinde, diğer bir rivayette belirtildiğine göre bunun sağında ve solunda iki melek olacak. Sağındaki meleği insanlar görmeyecek. Sağındaki melek bu ben sizin Rabbinizim diye iddia ettiği zaman sen yalancısın diyecek. Soldaki melek ise insanların gördüğü bir melek olacak, işittiği bir melek olacak. O sağdaki meleği sen doğru söyledin diye tasdik edince zannedecekler ki bu işte Deccali ilahlık iddiasını tasdikliyor. Yani dinini delillere değil de işte böyle keşifler, rüyalar, uyduruk, keramet hikayeleri böyle şeylere bağlayan insanlar yani Kur'an ve sünnetin açık delillerini terk edip de işte sahtekar şeyhlerin veya kendisine keramet, nispederlerin, sihirbazların, büyücülerin, o göz boyamalarına aldanan insanlar her dönemde olmuştur. Deccal zamanında daha yoğun bir, yol, bir şekilde olacak. Çünkü insanlar delille hareket etmekten yüz çevirmiş durumdadırlar. Hale hazırda böyle. İnsanlar delille hareket etmiyor. Hisleri neyi destekliyorsa onun peşinden gidiyorlar. Kur'an ve sünnetin açık gerçeklerinden nasıl yüz çeviriyorlar? Bakın en son içerisinde bulunduğumuz durumda işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalık bulaşması yoktur diyor. Ama insanlar işte bilim şöyle diyor adamlar böyle diyor falan filan. Veya insanların söylemlerini esas alıyorlar. Allah'ın ve Resulü'nün sözlerini arkalarına atıyorlar. Yani yok hükmündedir. Allah Resulü'nün bu sözü insanların nazarında. Yani hastalık bulaşması diye bir şey yoktur. Bu mütevatir bir hadis. Yani hangi hadis kitabını açıp baksanız bu hadisi görürsünüz. Bu manada bir hadis görürsünüz. Ama bu insanların nazarında bu yok hükmündedir. Niye? Çünkü insanlar Şeytanın uydurduğu bilme tapmışlardır. Tıpkı bundan öncesinde işte dünyanın yuvarlak olduğuna inanmaları, küreşek olduğuna inanmaları, döndüğüne inanmaları gibi. Kur'an ve sünnetin açık naslarına aykırı olmasına rağmen işte çoğunluk böyle diyor. Kafir çoğunluk. O kafirler ki Rum suresinin 7. ayetinde onlar ancak dünyanın dış yüzünü bilirler, işin hakikatini bilmezler diye ilerliyorlar. Onların ilminin ne dereceye kadar ulaştığı kitapta bildirmiş olmasına rağmen kafirlerin sözünü esas kabul etmişlerdir. Eğer Kur'an ayeti veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözü bu ayetlere uymuyorsa bu sözleri ya inkar yolunu tutmuşlardır, bazılarının yaptığı gibi doğrudan inkar ediyorlar veyahut da tevil ederek onun üstünü kapatmak, geçersiz kılmak yolunu tutmuşlardır. Evet, Allah'a ve Resulüne, nasların geldiği şekilde iman eden nasıl bugün azınlık tecelli çıktı zamanda bu daha net bir şekilde saflarına ayrılmasıyla ortaya çıkacak. 64 Şüphesiz Allah o benim de Rabbim sizin de Rabbinizdir. Şu Şualde ona ibadet edin. Dost doğru yol işte budur. Maske falan takarak Allah'tan gayrına ibadet etmeyin. Allah'a ibadet edin. Maske takmak iblise ibadettir. İblise itaattir. O kendi dinine uyanları tevhide tabi olanlardan ayırmak için bu maskeyi emretmiştir. İnsanlarda hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen, hiçbir mantıklı bir gerekçesi olmamasına rağmen suratlarına maske takarak geziyor. Yani bunlar şirk ehlidir. 65. Sonra içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Çok acıklı bir gün azabından dolayı zulmedenlere veyle olsun. Sütli dedi ki, Yahudiler ve Hristiyanlar olarak ihtilafa düştüler. Kıyamet günün azabından dolayı zulmedenlere belli olsun. Evet, İsa Aleyhisselam hakkında Yahudilerde, ve Hristiyanlar da ihtilafa düştüler. Ee, İsa Aleyhisselam hususunda sadece Hristiyanların arasında ihtilafı biliyorsunuz. Kendi aralarına mezheplere ayrılmışlardır. Ee, daha önce bu da ayrıntılarla geçmişti. 66. Onlar hiç farkında değilken kendilerine ansızın geliverecek olan kıyamet saatinden başkasını mı gözlüyorlar? Evet, burada da kıyametin ansızın birdenbire geleceği bildiriliyor. Ebu İleyhi Radiyalan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Oradan doğduğu zaman insanların tamamı iman ederler. Fakat o zaman daha önceden iman etmemiş olan veya imanda hayır kazanmamış olan hiç kimseye imanı fayda vermeyecektir. İki kişi aralarında bir kumaşı sermiş haldeyken satışını gerçekleştiremeden veya durup kaldıramadan kıyamet kopar. Kişi sütü sağar fakat onu içemeden kıyamet kopar. Kişi havuzunu sıvar su dolduramadan kıyamet kopar. Kişi yiyeceğini ağzına götürür de yiyemeden kıyamet kopar. Bu harbi müslim rivayet etmişlerdir. 67. Muttakiler yani Allah'tan sakınanlar harç olmak üzere o gün dostların kimi kimine düşmandır. İbn Abbas radıyallahu dedi ki Allah'tan sakınanların dostluğu dışında o gün bütün dostluklar düşmanlığa dönüşecektir. Albine i Nebi Talib radıyallahu şöyle demiştir. İki mümin veya iki kafir olmak üzere bu dostlar dört kişidir. Bu müminlerden biri ölünce kendisine hayatta kalan dostunun nasıl olduğu sorulur. Der ki. Ey Rabbim muhakkak ki falan kimse bana sana itaat etmemi yani Allah'a itaat etmemi, Resulüne itaat etmemi emrederdi. Bana hayır emreder, şerden yasaklar, seninle karşılaşacağımı haber verirdi. Ey Rabbim benden sonra onu saptırma ve beni hidayet ettiğin gibi onu da hidayet et. Bana ikram ettiğin gibi ona da ikramda bulun. Diğer mümin dostu da ölünce ikisi bir araya getirilir ve şöyle denilir. Her biriniz diğer arkadaşına ''Ya Rabbi muhakkak o bana sana itaat etmemi, Resulüne itaat etmemi emreder. Hayrı emredip şerden yasaklardı. Bana seninle karşılaşacağımı haber veriyordu.'' diyerek övdü. Ne güzel dost, ne güzel kardeş ve ne güzel arkadaş. Kafirlerden de biri öldü zaman der ki ''Ya Rabbi muhakkak ki falan beni sana itaat etmekten, Resulüne itaat etmekten yasaklıyor. Bana şerri emredip hayrı yasaklıyordu. Bana seninle karşılaşmayacağımı haber veriyordu.'' Denilir ki ne kötü kardeş, ne kötü dost ve ne kötü arkadaş. Bunu Taberi tefsirinde, Abdurrazak tefsirinde, Beyhak Şuhabül iman'da, Hasen İstah'da rivayet etmişlerdir. 68. Ey kullarım, bugün sizin için korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Burada iman etmiş olan kullara bir hitap var. Yani e, bu işte Yunus suresinde de bildirilir. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar mahsunda olmayacaklardır. Yani o e, Allah dostlarının vasfıdır bu. Onlara bugün yani o kıyamet gününesi için artık korku yoktur ve mahsunda olmayacaksınız denilir. 69 Onlar ayetlerimize iman edenler ve Müslüman olanlardır. Süeymanet Timi dedi ki, işittiğime göre insanlar kıyamet gününde diriltildikleri zaman her birini bir korku kaplar, bir münadi ey kullarım, Bugün size korku yoktur ve siz mahsun olmayacaksınız diye seslenince bütün insanlar umuda kapılıp bu sese doğru yönelir. Bunun üzerine münadi ki onlar ayetlerimize iman edenler ve Müslüman olanlardır diye sözünü tamamlar. Böylece Müslüman olmayan insanlar ümitlerini getirirler. Evet, Allah Hazıyccel izin verirse Zuhru suresinin 70. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Sıbhaneke Allahümme ve hamdik ve eşhedü en ilahe illan tevatekele şerikelek ve estağfurke ve